olan mutluluk. Yazan Ahmet Fidan... ...yöneten Barka Saran... ...efektör Metin Macun... ...teknik yapım Mustafa Şimşek... Sonuyan sanatçılar Hacer Tomlis Çetiner, Kerem Atsız Karaduman, Hasan Bey Hüseyin Soysalan, Rahmi Bey Erol Kardeseci, Hamdi Levent Niş, Nilgün Seda Oksal, Müşteri Turgay Kılıç, Doktor Orhan Aral, Hemşire Neriman Aslan. Kerem, Kerem, çok geciktin, merak ettim, neredeydin? Dül dül, arızalandı yine, beni oyaladı. Meraklanacak bir Ay, şey yok. Yorulmuşsundur. Küçük odasın, oraya geçiver. Havala bir sıcak ki, sorma. Dur, hele bir şu iskemleye otur, ha? Ayakkabılarını, çoraplarını çıkarmana yardım edeyim. Dur, durayım, ee, dur. Yo, yo, yo, istemez, ben çıkarım. Sen işine bak. Canım, bırak da yardım edeyim. Hem ocakta sıcak su da var, senin için koyduydum. Oh. Çok acıkmışım Aa, Dur dur dur taze tandır ekmeği var Yoğurt çorbası da yaptım yersin herhalde he? <gülüyor> Çok açım Hacer Taş olsa yerim <gülüyor> Sofrayı hemen hazırlıyorum sen merak etme dur, ee, Ömer nerede hiç sesi çıkmıyor Aman gün bayı koşuşturdu durdu yoruldu Sen gecikitme uyuyla <gülüyor> E Uyandır yaramazı. çorbayı birlikte atıştırırız Yok olmaz biraz sonra koyu sağmaya gideceğim Bırak uyusun hadi Hadi sen yemeğini al şunu Sağ ol acarım. Sen dünyanın en iyi kadınısın <gülüyor> Akşam olmak üzere Ancak yetişirim Hadi hadi ben gideyim <gülüyor> Çorba çok güzel olmuş Ne güzel aş pişiriyorsun kız Aman sana öyle geliyor Acıkmışsın Hepsi hepsi bir tas çorba <gülüyor> Şehirde bile bu kadar lezzetli aş yemedim e, Çünkü Onlar senin elinden çıkmamış <gülüyor> Sağ ol yiğitim Afiyet olsun sen yemeyecek misin? Dedim ya işim acele <gülüyor> Hadi öyleyse sen işine git Ben de yemeğimi yedikten sonra şöyle biraz uzarayım Selamünaleyküm beyim Aleykümselam Kerem Nerelerdeydin? Arazi geniş, sizin düldül yaşlandı, sık sık arızalanıyor. Koşuşturmaktan size uğramaya zaman bulamadım. Ayakta kalma, gel şöyle otur, şu sandalyeye. Sağ olun beyim. Eh, akşamları bahçede oturmak güzel oluyor. Ağaçlar, çiçekler, havuz hepsi güzel. <gülüyor> size de böylesi yaraşır. Sağ ol Kerem, sağ ol. Kışın şehirde teneffüs ettiğimiz kirli havayı burada temizliyoruz. <gülüyor> Haklısınız beyim. Eee durum nasıl? Bir yaramazlık yok ya. Havalar sıcak. Uzun zamandan beri yağmur yağmadı. Sulama işlerinde aksaklıklar var. Geçen yıla göre hasılat biraz noksan olabilir. Endişelenme. Allah kerimdir. Nasıl endişelenmem? O güzelim yeşillikler daha şimdiden sararmaya başladı. Kuruyacak diye canım gidiyor Bilmez miyim ben seni Bunun için Kerem derim hep Hacer <gülüyor> de Ben de geçimimizi size borçluyum Bırak şimdi bunları <gülüyor> Evet, söyle bakalım bir şeye ihtiyacın var mı? Epeydir şehre gitmedim Araba sık sık arızalanıyor Baktırmak lazım Sizin evin bazı ihtiyaçları da var Yarın şehre gitmek istiyorum ee, Arabayı değiştirsek mi ne yapsak? Ee, yok beyim bir elden geçsin daha çok idare eder ee, Yerine kim bakacak? Kahya Recep kendisiyle konuştu ee, iyi. Peki neyle gideceksin şehre? Paran var mı? Ee, şey... Çekinme benimle açık konuş Eski... Al bakalım Bu senin hakkın zaten Sağ olun beyim bu kadar yeter Yetmezse söyle Bu kafi. ayrıca şehirden istediğiniz bir şey var ha, Yok sağ ol Kerem ee, Hanıma uğra belki onun bir isteği vardır Orarım. Ee, İzninizle beyim size iyi akşamlar Güle güle iyi yolculuklar ha, Kendine iyi bak Hoş geldin Kerem Hoş ver, ver elindekileri alayım e, Al bakalım Amanın kadar çok şey almışsın Parayı nereden buldun <gülüyor> Nereden olacak Hasan bey verdi sağ olsun <gülüyor> ah, Hava çok sıcak e. Yol bunu bunaldım gel, gel şöyle otur bir dinle e, Sağ ol Hacer Amanın gözüm yollarda kaldı Allah gölgeni bu evden eksik etmesin e, Önce bana bir çay yap sonra heybeyi çöz Bakalım beğenecek misin e. Çay hazır zaten. Bunlar Ömer'in. Aman, aman ne güzel ayakkabı almışsın. Çok sevinecek. Ee, şu pakete dokunma, o bizim ha. değil Hasan Bey'in. Ah, bu hesap benim mi? <gülüyor> bu evde başka kadın var mı? Ha? Sana aldım elbette. Ne kadar da güzel. Kerem, Kerem bunları nasıl dikiyorlar ki? ...sanki beni görmüş dedikmişler. <gülüyor> ben nereden bileyim... ...mağazadan gördüm aldım. Ayy. Hacer. E, efendim. Küçükken... ...olmasını çok istediğin bir hayalin var mıydı hiç? Ah, ne bileyim... ...olmuştur belki de. Çocukluğumu hiç hatırlamıyorum ki. Köyümüzden başka bir yerde tanımadım zaten. Ben hatırlıyorum seni. <gülüyor> Beyaz bir esvap giyerdin evet. Yeşil benekli Annenle birlikte çeşmeye gidip gelirdiniz Annemin sadece solgun yüzünü hatırlıyorum ben ee, İyi ama nereden aklına geldi şimdi bunlar? Küçükken en çok neyi hayal ederdim bilir misin? Ne bileyim hiç söz etmedin ki Akşamları yatağıma uzanırken hep aynı hayali kurardım Bir babam olsun şehre gitsin ...dönerken bana çeşit çeşit yiyecekler giyecekler getirsin. Pırıl pırıl ayakkabılar. <gülüyor> Hayalimde onları giydir, okula giderdim. Ben yorganın altına girince verirdim. Hepsi o kadar. Hatırladıkça hep yaşarım o günleri. mı babamı hiç görmedim. Öksüz büyüdüm. Yine de... Aman Kerem, anamız babamız yok artık. Biz ana baba olduk. Diyorum ki, hiç değilse... ...biz çocuğumuza hayalindekileri verelim ha. <Gülüyor> Çocukluğumuz bu köyde geçti Rahmi. Köyü bilirsin. <Gülüyor> Bilmez miyim Hasancığım? Ya ne yaramazlıklar yapardık. Ya. O... Azgın Tay'ı hatırlıyor musun? <gülüyor> ya, terbiye etmek için az mı uğraştım? <gülüyor> Adı neydi? Düldül. Dül. Kerem şimdi onun adını... ...benim eski arabaya koymuş. Düldül Dül diyor da başka hiçbir şey demiyor. <gülüyor> Yaz bir at olmuştu. He, ee, ben İstanbul'a gittikten sonra... ...ne oldu bilmiyorum. He, galiba satıldı. Bu civarda çok şöhreti vardı. Adını Kerem yaşatıyor. Ee, Kerem'i hatırladın değil mi? Şu işe almamı istediğin adam he, değil he, mi? Evet evet o... Küçüklüğünden beri korurum onu Evlat gibi severim Çok dürüsttür Her işime koşturur Kışın biz şehre göçtükten sonra Bu evin işlerine bakar e Kendisiyle bir konuşalım bakalım Biraz sonra gelecek Çok güçlüdür de he. Ama bugüne kadar kimseyle kavga etmemiştir Fabrikada güvenilir insanlara ihtiyacım var Onu fabrikaya alacağım Köy imkanları son derece sınırlı Şimdi bir çocuğu var Ama ileride başka çocukları da olur Fabrikanı alırsan şehirde kendine yeni bir hayat kurar Çocuklarını da okutabilir Günümüzde böyle dürüst insan bulmak zor Öyle evet. Bir güvenlik görevlisine ihtiyacım ha. var Tam Kerem'in yapabileceği bir iş e, Şehire göçmek ister mi bilmem ama Burada ne tarlası ne bağ ne de hayvanı var Şimdi kazandığıyla yetinebiliyor Ya geleceği Gerçi öyle bir dünyası var ki ...pek çok serveti olandan daha mutlu... ...şehrin cazibesi onu bu hayattan koparabilecek mi bilmem... Heh, ...işte geliyor... <gülüyor> ...selamun aleyküm... ...aleyküm selam Kerem... Hoş geldiniz... Gel şöyle otur... ...bak bu Rahmi Bey... Ee, Rahmi Bey'i tanıyorum nasılsınız? Teşekkür ederim sağ ol... <gülüyor> ...sen nasılsın Kerem? Ellerinizden efendim... Rahmi Bey arkadaşım, akrabam... ...aynı zamanda iş ortağım Kerem... İstanbul'un önde gelen iş adamlarındandır Köye gelmeyeli yıllar oldu Kısmet bugünmüş Hasan senden övgüyle bahsetti Sağ olun Bey Rahmi Bey seninle bir konuyu görüşmek istiyor e, be, Benimle mi? Al bir sigara yak e, Sağ olun Beyim ben sigara içmem Bak Kerem Rahmi Bey ile düşündük ve senin hayatını bundan sonra da Şehirde sürdürmene karar verdik e, Ama nasıl olur Yoksa size karşı bilmeden? Mi... Yok yo, yo, acele etme. Güçlü, dürüst ve çalışkan bir insan emeğinin karşılığını almalı. E sen de böyle bir olduğuna göre. E köyden memnunum. Büyük şehirlerde nasıl yaşanır bilmem. <gülüyor> ki. Merak etme Rahmi Bey'in yanında olacaksın. Beni bağışlayın. Ama söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Bak yarın. Hasan senden övgüyle söz etti Seni kaybetmek istemiyor ama Aynı zamanda senin ve özellikle Çocuğunun geleceğini düşünüyor e, Bunun için Annenle baban bu ocağa senin gibi Sadakatle hizmet etmişlerdi Daha küçükken öksüz kaldın Onları hatırlar gibiyim Seni kendi çocuğun gibi büyüttüm Askere gönderdim Evlendirdim Allah eksiklerinizi vermesin beyim İnkar edersem İyi bir dur. işin olacak Kerem Fabrika lojmanından ev de veririm sana Oğluna iyi bir gelecek hazırlaman lazım Çünkü Ömer çok zeki bir çocuk Daha okula yeni başladı ama hemen okumayı söktü <gülüyor> Şaşırdım ne söyleyeceğimi bilemiyorum Köyümden Beyimden ayrılmak zor Ayrılmayacağız tek fark Köyde değil şehirde olacağız Yalnız Rahmi Bey'in yanında çalışacaksın. İyi, i̇yi ama ben ne iş yapabilirim ki? Elimde bir zanaat yok. Orasını bana bırak. Kararını bildir yeter. Beklemek için fazla zamanımız yok. Rahmi yarın dönüyor. <gülüyor> Vallahi bilmem ki ne ne, ne söyleyeyim. Ee, bir de Hacı ile konuşmama izin verseniz. Konuştuklarımızı ona da anlat. İyi düşünün. Hacer, acay neredesin Ne var bir şey mi oldu Beri dinle sana söyleyeceklerim var Ne oldu canım anlatsana ee, iyi dinle. Hasan bey dedi ki git Hacer ile konuş Kararını bildir Hala bir şey anlamadım ee, Sabırlı ol anlatacağım ee, Hasan beyin ortağı Rahmi bey var ya ha? İşte o bana fabrikasında iş verecek Evde ee, Hasan bey git diyor B bir anda şey... ne diyeceğimi şaşırdım. Birden sen aklıma geldi. Konu bir konuşayım dedim. İyi de Hasan Bey he dedi mi? He dedi. Söyledim ya. Ne dersin? Şehre göçelim mi Bilmem ki burada iyiyiz. Herkesi de tanıyoruz. Ee, Ram... Şehir çok büyükmüş. Hiç kimseyi tanımıyoruz orada. Ee, Rami Bey yarın dönüyor. He. Bizden cevap bekliyor. Ama ne diyeceğimi şaşırdım. Bilemem ki çalışıp gidiyoruz iyiydik burada e Şehre götünce iyiliğimiz kayıp mı edeceğiz ha Ne biçim konuşuyorsun Allah korusun Kerem Kerem hatırlıyor musun Çakırların Niyazi Almanya'dan döndükten sonra şehre göçtüydü de Hani e, ne bileyim başına neler geldiydi Önce karısını çocuklarını terk etti Sonra da hapse düştü O ne biçim söz İnsanın eline üç beş kuruş geçmekle kendini kaybedecekse Ölsün daha iyi Ay, İçimde bir korku belirdi. Korkulacak bir şey yok Ben gidiyorum kabul ettiğimi söyleyeceğim Oğlumu okutacağım Şehirli olacağız Şehri hiç görmedim ki ben Duyduklarıma göre büyük şehirler insanları yutan dev gibiymiş Ya bizi de yutarsa Evimiz her şeyimiz olacak <gülüyor> Belki kendimize ait bir arabamız <gülüyor> Köyde anlatı anlata bitiremeyecekler <gülüyor> Madem o kadar istiyorsun Göçelim İnşallah pişman olmayız Alo buyurun Koruma Ben Kerem Bağıştır efendim Anladım Giriş ve çıkışlarda personel ve ziyaretçiler Yeni yaka kartlarını takacaklar e, Talimatınızı görünür yerlere asacağım e, Teşekkür ederim İyi günler efendim e, Geç kaldım Kerem abi Kusura bakma Geç kalmamanı söylemiştim hanım e, Bağışla abi işin çabuk biteceğini sanmıştım e, Gişe kalabalıktı da <gülüyor> Ceza olarak bir çay yap Birlikte içelim Derhal aslan abim benim Güvenlik ben Kerem e, Hemen Hemen geliyorum e, Hamdi ben personel bürosuna gidiyorum Gerekirse ararsın Başüstüne Kerem abi Geliyorum Hoş geldin Kerem Hoş bulduk Ömer nerede Ders çalışıyor Ver elindekileri bana ver Sofra hazır mı çabuk Ömer'i çağır ben acıktım Canım, Biraz bekleyeceksin sofra hazır değil Ömer dersini bitirinceye kadar hazır olur ama Öyleyse gel yanıma otur şöyle Sana bir mektup okuyayım Mektup mu kimden Köyden kahya Recep'ten Ama çabuk oku ne yazmış Hadi Köyü çok mu özledin ha? Burnumun direği sızlıyor Sen özlemedin mi yani Sıla hasreti içimi yakıyor ya, ya Recep'e ayıp oldu Buna vefasızlık denir O kaç defa mektup yazdı Sen cevap bile vermedin e, Zaman bulamadım ne yapayım Neyse hadi oku bakalım mektubu. Sevgili kardeşim Kerem Ve bacım Hacer Doğru Benim gerçekten kardeş. Köyden gideri beş yıl oldu Üç satır mektup yazmadınız Köyünüzü köylünüzü unuttunuz Sizler unutsanız da biz unutmadık Geçen gün Hasan bey gelmişti sizden söz etti İyi haberleriniz bizi ziyade sevindirdi Kerem seninle övünüyoruz Ben artık eskisi kadar çalışmıyorum Değişen bir şey yok Benim misafirim olarak köye bekliyorum Hepinizin gözlerinden öper Kahya haklı Hemen bir mektup yazmalıyım Yaz yaz Benden de selam yaz iyi olur Şehirden bir isteği olup olmadığını da sor Şimdi sana bir haberim daha var Hacar Beni oyalayıp durma yoksa ocakta yemek yanacak Bu haberime bayılacaksın ama Çabuk söyle yoksa gerçekten bayılacağım <gülüyor> Bir taksi aldım Ne? T taksi mi? Ama parayı nereden buldun? Yanlış duymadım bir taksi Gündüz fabrikada çalışacağım gece takside Çok para kazanacağım <gülüyor> <dayım>. Ama sen <gülüyor> Tüm masrafları <gülüyor> Rahmi Bey karşıladı ee? Beni çok seviyor Kazandıkça borcumu ödeyeceğim bu adamın hakkı ödenmez Kerem Çok sevindim. Hayırlı olsun. Ömer, Ömer koş sana bir haberim var koş. Hoş geldiniz arkadaşlar hepinizin bildiği gibi fabrikamız faaliyetini sürekli bir gelişme içinde sürdürmektedir mevcut hizmetlere ilaveten yeni atılımlarda bulunacağız bunun mutluluğunu duymak diyeyim şirketler grubumuzun kuruluşunun 25 yılı kutlamasına Hoş geldiniz bu mutlu günümüze katılarak gösterdiğiniz nazik davranışınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim <gülüyor> değerli dostlarım Konuşmamı uzatmak istemiyorum. Bu fırsattan yararlanarak fabrikamızın gelişmesinde üstün hizmetleri geçen, başarılı çalışmaları yönetim kurulunca ödüllendirilen personelimizi size takdim etmek istiyorum. İlk olarak şirketin pazarlama ve müşteri ilişkileri müdürü... Mutlarım Kerem Doğrusu bu takdire layıksın şitine bakabilir miyim? Hmm, gerçekten çok güzel Teşekkür ederim Ben sadece verilen görevi yaptım Çok alçak gönüllüsü. Biliyor musun bu haline bayılıyorum Şu köşedeki masada biraz oturalım mı? Ne dersin? Şey tabi Nilgün Hanım Siz istedikten sonra Ama bilmem ki etraftan söz etmesinler İlahi Kerem Biz mesai arkadaşı değil miyiz? ...hem bana sadece Nilgün diyebilirsin. <Gülüyor> Geçen yıl fabrikada çıkan yangın sayende söndürülmüştü. İnsanüstü bir gayret sarf etmişti Yapılması gerekeni yapmıştım. Bükütecek bir şey yok. Güçlü olduğun kadar yakışıklısın da. Bunun farkında mısın? Kaç yıl oldu sen fabrikaya gireli? He, on. Benden çok önce girmişsin. Hep dikkatimi çekerdim biliyor musun? Ama konuşmaya fırsat olmadı bir türlü. Rahmi Bey bu tarafa geliyor. Baş başa ne konuşuyorsunuz? Aa, yok sadece meyve suyuyla olmaz. Ee, bir şeyler yeseniz. Ee, şey yalnızca fabrika yangınından söz ediyorduk. Larson, oğlum buraya da içki getir. Ee, ben içki içmem, bağışladım. Aa olur mu? Başarını kutlamalıyız. Ee, hiç içmedim ki. Ee, hem, hem yeteri senin, kadar eğlen. Hem hemşeri, hem patronun. Sözümü dinleyeceksin. <Gülüyor> Lütfen. Bir kadehle hiçbir şey olmaz. Hadi al. <Gülüyor> Peki. Şerefinize rahmetin Kerem'in başarısına Mutlu günlere <gülüyor> Kerem'i ilk gördüğümde başarılı olacağını tahmin etmiştim İnsan tanımada uzmansınız efendim Aradan geçen on yıl beni yanıltmadı Teşekkür ederim Mahcup ediyorsunuz Bir bakışta insanları tanırım Haklısınız efendim Başarımı sizin yardımlarınıza borçluyum Beni mi çağırıyorlar ha, geliyorum Bey. Beni çağırıyorlar Diğer konuklarımızla ilgilenmem gerek Eğlenmenize bakın çocuklar ee... Ben izin istesem... Aa, daha çok erken... Kalsaydın... Birlikte çıkardık... Bir, bir tuhaf oluyorum... Başım dönüyor... Ancak giderim... Yok bırakmam... Dünyada bırakmam... <gülüyor> ah... ah. Ah, saat üç Gecenin bu saatinde kim olabilir ki ah, Kerem daha gelmemiş Hiç bu kadar Ay. geç kalmamıştı Bir dakika geliyorum Kerem Kerem ne oldu sana Ne almış Beğenemedin mi Bu saate kadar neredeydin sen Hesap mı soruyorsun ben. Sarhoşsun. <gülüyor> Senden izin mi alacaktık ya? Baş konuşamaz mısın? Ömer uyanacak. Burası benim evim. Aman İstediğim Allah. gibi konuşurum. Şey, vakit çok geçti. Sen zamandan ne anlarsın? Aslında sarhoşsun. Ne konuştuğunu bilmiyorsun ki. Lavaboya geç de elinizinizi yık. Hadi, hadi açılırsın. Azemettin, tekrar eder. bir gibi da davranma bana, tamam mı? Şey, yardım etmek istiyordum yalnız. Ya, ya konuşuyor? Canım. Çekil git karşımda. Birden bire nasıl bu kadar değişirsin? Çekil dedim bak yoksa. yapma. Yapma ne olur. Yalvarırım yapma. Daha Eren, yalvaracaksın, daha ya. La çok yalvarırsın la çok. komşular duyacak. Duyarlarsa karışırlar be. Komşularla mı teyit ediyorsun sen yani beni. Gizlilik ediyorsun. Ne yaptığını farkında bile değilsin sen. Bütün bu kötülükleri içki yaptırıyorsun. İçerim ben <gülüyor> ha. İçerim. Patronla <gülüyor> aynı masada içtim biliyor musun? Sosyal Cerem. ilişkiler nedir bile misiniz ya Cahil kadın Anlamazsın bu işlerden Yüce abim sen bana sabır ver Kocamı kötülüklerden koru Allah ım. Ben geldim Yine geç kaldın Andi. E, sen benim abimsin özür dilerim Görevini namus bileceksin Bugün on dakika yarın bir saat Genel güvenlik ben Kerem e, Hayır tanıyamadım Nilgün mü ha, e, Evet e, teşekkür ederim e, Çok iyiyim Siz nasılsınız e, Bu akşam mı şey, Çok şaşırdım bilmem ki e, e, Peki Olur İyi günler Nilgün günle konuştun değil mi Eşinle meşgulu Müşteri çıkış fişini bekliyorum e, Buyurun fişinizi güle güle Bak Hamdi işi iyice kavradın Yeni dönem sözleşme ile iyi para alacaksın e, Evlensen iyi olur e, Evlenmek mi e, Şimdilik düşünmüyorum Abi Ne var Biraz konuşabilir miyiz Söyle. Sana bağlı bir karın Akıllı zeki bir çocuğun var e, Gelirin de iyi ...hem maaş hem taksi... Şikayetçi diyelim... Nilgün havai bir kız... ...onu herkes tanır sen de... ...biraz gönül eğlendirip bırakacak seni... ...biz ayrı dünyaların insanlarıyız... ...onunla arkadaşlık edecek ortak bir yönümüz yok... <gülüyor> Köprülerin altından... çak sular aktı... Girdiğin sokağın çıkmaz olduğunu söylemek istiyorum... ...seninle aynı köydeniz... ...seni en iyi ben anlarım... Kız bana ilgi duyuyor... ...kendi istiyor... ...o kadın olduğu halde korkmuyor da... Ben niçin korkucakmışım? Ben sadece sanat... özel işlerime burnunu sokma Hamdi. Güvenlik, buyurun ben Hamdi. Ee, nöbetim 18'de bitiyor efendim. Bağıştın efendim. Anladım iyi günler. Ee, personelden arıyorlar. 18-2 arası görevli izinliymiş. Yerine bakacağım. Yarın izinlisin öyleyse Ben muhasebeye gidiyorum. Arayan olursa haberim olsun. İlk defa geliyorum lokantaya. Kuvru yuvası gibi <gülüyor> İyi seçmişsin. Gözden uzak baş başa bir akşam yemeği için düşündüm burayı Beğendin demek Çok ee, Neden söz ediyordum ben Askerden dönünce köyde Aa, evet. Bekleyen hiç kimsem yoktu Bir kulübem bile yoktu Gençtim Güçlüydüm dürüsttüm Başaracağıma inanıyordum Ve başardın Doğru başardım Kendime güveniyordum. Ah, yoksa anlattıklarım da seni sıkıyor mu? Aksine, sevgiyle dinliyorum. Senin olmak da bana güven veriyor. Hep yanında olmak istiyorum Kerem. Birlikte olacağımız daha çok zamanımız olacak. Kalkalım. Evime gidelim. Çok güzelsin. Abartıyorsun. Kalkalım hadi. <gülüyor> Biraz daysaydık. <daha istiydik. gülüyor> Baharlar güzel olmuş. Her şey çok güzel. Evde sürdürürüz. Peki öyleyse Garson hesap lütfen Geliyorum geliyorum bir dakika Deminden beri zil çalıyorum Neden atmıyorsun ha Kusura bakma uyuyakalmışım duymadım Heh. Duymamış ama Ama biraz sessiz olmaz mısın? Ömer uyanacak. Komşular rahatsız olacaklar. Burası benim evim. Ne sen, ne Ömer, ne de komşularınız karışamazlar. <gülüyor> İstersen nara bile atarım. Alkolsüz seni çok değiştiriyor Kerem. Kötülüğe itiyor. Şu içkiden biraz uzak dursan. <gülüyor> Bana bakacak. Çok <gülüyor> oluyorsun artık. Bu yaştan sonra bir de senden nasihat mi dinleyeceğim ya ha? Ama bırak bak canımı acıtıyorsun. <gülüyor> söylediklerim hep senin iyiliğin için. Kendine acımıyorsan bari ömere acı. Kaba sen elebe. Sosyalım sana. Canım yanıyor. D -d bırak. Bırak beni. Acısın. Susuz musun? Ne istediğin ha? Çekil el kasılda. yapma. Allah'ım sen bana yardım et. Dayanacak gücüm kalmadı. Kerem abi. Kerem abi. E, e, bir şey mi dedi? Soruyorum cevap vermiyorsun Konuşuyorum duymuyorsun Senin bir şeyin var saklama söyle Ya bir şeyim yok Son günlerde bir tuhaf oldun Tek kelime konuşmuyorsun Yüzünü asıp saatlerce oturuyorsun Konuşmak istemiyorum Neşe kaynağı Kerem yerine bir taş parçası oturuyor sanki Tamam tamam kısa ee, Yardımcı olmak istiyorum Benim hesaim oldu bu göce nöbetçisin Çıkış fişlerini sıraya koy deftere işle Ben taksiyle işe çıkıyorum Eve uğramadan mı? Sana ne be İşine bak sen karışma e, Karıştığımdan değil de Aç karnına araba sürülür mü? Sürülür sürülür daha iyi sürülür İyi akşamlar Boş musunuz? E, tabi buyru Nereye gidiyoruz? otogar lütfen Hay hay ee, Yolculuk nereye beyefendi? Erzurum'a ha, Yolunuz hayli uzun Erzurum'u biliyor musunuz? Askerliğimi orada yaptım Kars Kapı'da Tam bir yayla Güzel bir şehir Aman kardeşim Büyük şeylerde yaşayanlara şaşıyorum doğrusu Ne işte uğraşıyorsunuz? Ticaretle uğraşıyorum İş için geldim Herkes koşuyor İnsanlar ne caddelere Ne araçlara Ne de apartmanlara sınır. Bunu aldım. ...bir tek aşina yüz göremedim. <gülüyor> Büyük şehirler öyledir. Ararsan bulursun. Aramazsan ayağına gelmez. Burada nasıl yaşıyorsunuz anlayamıyorum. İlk geldiğimde ben de sizin gibi düşünüyordum. Aradan geçen seneler... ...şehrin triyakisi yaptı beni. Bir yerden bir yere gitmek problem... ...görüşmek, ahbaplık etmek... <gülüyor> ...ne mümkün. Ama Erzurum öyle mi? Hepsi tatlı birer hatıra olarak geçmişte kaldı. Bu kalabalıklar neyin arkasından koşuyorlar bilmem. <gülüyor> Onlar koşmuyorlar kaçıyorlar. Gerçeğin kendilerini yakalamasından korkuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Size katılıyorum. Kahvaltı hazır İştahım yok A, Hasta mısın? Bir şeyin yok ya Sabah sabah beni sorguya çekme Dur gitme bak seninle konuşmak istiyorum Geç kalıyorum beni meşgul etme Okuma yazma bile bilmeyen bir kadınım Düşündüklerimi söylemekte güçlük çekiyorum zaten Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz Aramızda mesele çıkıyor Söyle ne söyleyeceksen bak, söyle Kızma ne olur şimdiye kadar hiçbir isteğine karşı çıkmadım senin İki dakika beni dinleyemezsin e, Çabuk ol Fazla uzattın Kaç yıllık evliyiz Akıllı bir oğlumuz var Bu yıl üniversiteye gidecek Evdeki huzursuzluk onu da etkiliyor Ders çalışamıyor çocuk Son zamanlarda çok değiştin Kerem Eve gelmiyorsun Ya da çok geç geliyorsun Ne çocuğunla ne de evinle ilgileniyorsun Yine hır çıkarmak mı istiyorsun Sara Neyin eksik Kerem. Şeye bak Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi her şey bak... var Kolundaki bilezikleri söylememek gerek var mı? Dur bak, bak gitme. Söyleyeceklerim henüz bitmedi. Benim yani. söyleyeceklerim bitti. Çekil önümden. Ömer'i düşün. Ne olur evine dön. Yanlış yoldaşın. Çekil önümden dedim. Çekil diyorum sana. Hep seninle oldum. Yoksulluğu, fukaralığı birlikte omuzladık. Birkaç lira başını döndürdü. Kendini kaybetti. Yetmiyormuş gibi... ...fabrikada çalışan bir kızı da... Baştan çıkardı. Bir kelime daha konuşursan elimden bir kaza çıkacak Kendini düzeltmezsen kötü şeyler olacak Tehdit mi ediyorsun yani Bak, bak Bütün olanları Rahmi beye anlatacağım Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez Ama bunu yaparsan pişman ederim seni Ben gidiyorum Kerem Çaresizim Güçsüzüm Dayanamıyorum Allah'ım sen bana acı Yardım et Sekreteriniz yerinde yoktu İzinsiz girdim Özür dilerim efendim Aa, Önemli değil hoş geldin gel gel otur şöyle Hoş bulduk efendim Görüşmeyeli iyi oldu nasılsın iyi misin Ömer Hacer nasıl Ellerinizden öperler iyiler efendim Sayenizde geçinip gidiyoruz Üzüntülü görünüyorsun yoksa bir sıkıntı mı var Aa, Yok hayır sadece ziyaret etmek istedim Bak, Bir sıkıntım isteğin olursa Önce bana gelmelisin Baban sayılırım Sen bana Hasan'ın emanetisin <gülüyor> Ne içersin Bir şey içmem sağ ol. Kim arıyor? Ay, görüştür. Buyurun, ben Rahmiyim. Anladım. Anlaşmak için ne gerekiyorsa yap. Bu konuda şirket adına tam yetkilisin. Harcamadan çekinme. Şirketin ağırlığını kabul ettir. Sonucu bana bildir, güle güle. Pazarlama müdürü Oktay. İşini bilen bir eleman. Yalnız biraz şüpheci Tedbirli olmak iyidir efendim Aa, Personelimden memnunum Bu sizden kaynaklanıyor <gülüyor> Sağ ol Kerem Selim bir isteğim mi var e, Bir isteğim yok ama e, Bilmem ki nasıl söylesem Çekime çekime söyle Oldukça zor Kim? Bağla Buyurun doktor nasılsınız Aa, Sesinizi duymak ne saadet <gülüyor> Teşekkür ederim Nasıl? Anlayamadım. Ya ama, ama nasıl olur? E, hemen geliyorum. Güle güle. Aman Allah'ım ne felaket! Bir şey mi oldu? E, Keren, benimle gel, gidiyoruz. E, hiçbir şey anlamadım. Nereye gidiyoruz? Sa sabırlı ol. Biraz sonra her şeyi öğreneceğiz. Heyecanlanmana gerek yok. Kızım, e, ben Sigorta Hastanesine gidiyorum. Hastaneye mi niçin? Senin bir sıkıntın vardı. Şimdi daha iyi anladım. E, Hacerle aranızda neler oluyor? İnanın sizden sakladığım bir şey yok. Hacer'in intihara kalkışması için önemli bir sebep olmalı. Ne? İntihar mı? -na -na nasıl niçin? Kendine gel. Nasıl ve niçinlerin cevabını sen vermelisin. Hacer bunu nasıl yapar? Hacer'la nasıl kıyar? Karını ve çocuğunu ihmal etmiş olmalısın. Aranızda neler geçti bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Bana inanın ben İnanmak isterdim ama beni yanılttın İnşallah tehlikeyi atlatmıştır Ameliyathane ikinci katta Sağdaki merdivenden çıkalım Hacer bunu nasıl yapar Nasıl? Her insanın bir dayanma gücü vardır Bak doktor bu yöne geliyor Hoş geldiniz Rahmi Bey Hoş bulduk. He, Hasta nasıl doktor Ameliyat başarılı geçti ama Hayati tehlikeyi henüz atlatamadı Fazla kan kaybetmiş Önümüzdeki sekiz saati atlatması gerek Kusura bakmayın doktor Hacer'in nesi vardı Niçin ameliyat ettiniz Kocası mısınız evet. İntihar etmek istemiş Neyse ki şanslıymış Koşun sol omuzundan geçmiş Olayın ardından hemen hastaneye getirilmesi çok iyi oldu Birkaç dakika önce ayıldı Allah'ım sen bana yardım et Öf, Hava oldukça sıcak ee, Kafeteryada bir şeyler içelim ha? Şimdilik yapacak bir şey yok Çok teşekkür ederim doktor Hacer'i yeniden hayata kavuşturdunuz Size minnet borçluyuz Ama izin verin de hiç olmazsa Kerem görsün Pekala Ama yalnız iki dakika Konuşturmak da yok Hemşire harem. Buyurun doktor bey ee, Bu beyi Hacer hanımın odasına götürün Yanında iki dakika kalabilir Peki efendim Buyurun Hasta neyiniz oluyor? E, karım Ameliyattan yeni çıktı daha Sakın yormayın e, Merak etmeyin hemşire İşte burası Şimdi biraz daha iyi Tehlikeyi atlattı Hacer e, Bak e... E, Ben <gülüyor> geldim Kerem Kerem sen misin? Ömer nasıl? Allah şükür yaşıyorsun iyisin. E, seni görmek için yalnız bana izin verdiler. Ömer iyi merak etme. Bana ne oldu bilemiyorum. Bağışla beni Kerem. Sen ne yaptın ki? Bütün kabahat benim. Sabırlı olmak güzel şey. Sabretmeliydim. Doğruluktan ayrıldım şaşırdım sana ve oğluma karşı haksızlık. Asla yapmamalıydım Yok Yok ağlamak sana yakışmıyor y Yeteri kadar yorgunum Ne olur beni üzme Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum <gülüyor> Doktor kısa zamanda iyileşeceğini söylüyor Kerem evet. Yaklaş evet, Söyle Dinliyorum. Beni bağışlıyorsun. Hacer, sen sen çok iyi bir kadınsın. Zamanın acımasız akışına kapıldım. Olmak üzereyken beni kurtardın. Sana söz veriyorum. Beni senden ve oğlumdan hiçbir güç ayıramayacak artık. Vaktiniz tamam. Hastayı yalnız bırakın. <gülüyor> Teşekkür ederim hemşire hanım. Ben yine gelirim. Hacer, geçmiş olsun. Güle Ömer'i benim için Ha, Sen şöyle bana tutup... Anahtar şuradaydı. Tamam. Bir dakika. Ah... ah. Geç bakalım şöyle. Evet. Kapıyı da kapatayım. Evimin neşesi geldi. Gel, gel, gel şöyle divana uzan. Gel. Tamam. Gel. Ha. Ama yavaş. Ah, dur dur. Benim için çok koşturdun, yoruldun Kema. Yeniden hayata döndürdün beni Hacer. Aa. Ah, evi evi böylesine temiz ve tertiple bulacağımı hiç ummuyordum. <gülüyor> İki gün önce bir temizlikçi kadın buldum. Bir güzel temizlik yaptı Çok iyisin Kerem Aa, Kim acaba? <gülüyor> kim olacak Ömer? Üniversiteye giriş sınavından ancak çıktı herhalde Canım. Sana Ol kavuşmak için sabırsızlanıyordu <gülüyor> var Eve gelmenin saati mi olur? Canım istedi geldim. Canım daha sağ sabahın onu. Bu saatte geldiğini hiç olmamıştım. Endişelenme. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Yine ne oldu? Gel, gel. Şöyle oturalım. Benden bir şeyler saklıyorsun. Aksine yeni bir karara vardım. Onu söyleyeceğim. Ne olursun çabuk söyle. Bak sağlığına kavuştum. Evet. Artık doktor kontrolü gerekmiyor. Hı hı. Ben düşündüm. Aa, çabuk söyle kalbim duracak. Hatırlıyor musun? Ne? Şehre göçmek için sana gelmiş hı. düşünceni öğrenmiştim. O günden beri tam on iki yıl geçti. Çok olaylar yaşadık. Çalıştın ve dürüstlükle kazandın. Doğru kazandım. Ama kaybettiğimiz bir şey var. Mutluluğumuz. Biz bu diğerlerin insanları değiliz. Taş yerinde ağırdır. Balı sudan çıkarırsan ölür. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Yeşillikler arasında büyüttüğümüz sevdamızı... ...beton yığınlar arasında soldurduk Hacer. Sana olan güvenim ve sevgim hiç kaybolmadı ki... İlk günkü gibi... Haklısın... Ben de sevdim... Ama kesinti uğradı... Hala aramızda diken Bak, var... Bak sen güçlüsün... Dikeni koparıp atarsın... Balık suda yaşar dedim... Su kurursa balık ölür... Ama karada yaşayan hayvanlar için... Suyun kuruması ölüm demek değildir... Konuştuklarından... Hala bir şey anlamıyorum... Düşündüğüm... Ve karar verdim hı. Köye döneceğiz a, a, Köye mi döneceğiz Ama nasıl olur Ay, Sonra Rahmi bey ne der Kendisiyle konuştum anlayışta karşı. Niye dönmek istiyorsun Önemli bir sebep mi var Söyledim aramızda diken var Koparıp atmak için buradan gitmemiz gerek Benden gizlediğim bir şey varsa korkma Lütfen anlat Bir miktar paramız var hı hı. Tazminatımı da alacağım evet. Hasan beye mektup yazdım Şehirumuzların evini bizim için satın alacak Tarla ve bağ alacak kadar paramız var ama hala açıklamadın Aramızdaki diken ne kimdir <Gülüyor> Nilgün Yakamı bırakmıyor Bütün yolları denedim ama vazgeçmiyor Senden ayrılmamı istiyor Onunla ilişkimizin kopması için Benim bu şehri terk etmem gerek Peki Kerem Peki ne zaman İki hafta sonra Yalnız Ömer'in yurt meselesini halletmeliyim önce Üniversiteyi kazandı aslan oğlum <Gülüyor> Ayrılmak güç gelecek ya, onun iyiliği için katlanacağız. O şehirde büyüdü. Şehre alışkın. Bizim gibi kendini yutmasına izin vermez. Dayanırım yokluğuna. Yeter ki okusun. Büyük adam olsun. İnşallah o günleri de göreceğiz hacı. Acar, uyanır mısın? Uyan, bak. neredeyiz? Ay, içim geçmiş. Geldik mi yoksa? Aman Allah'ım. Aa, hiçbir şey değişmemiş. Cami, çeşme. Ya? Biraz ağır gidemez misin? İşte şurası Hasan Beylerin evi. Ah. dünya varmış. Şu yeşilliğe, şu güzelliğe bak. Yaşamak diye ben buna derim işte. Bahçe kapısı aralık. Kimsecikler görünmüyor. Ben giriyorum. E, yavaş ol ben de geliyorum. <gülüyor> oh, geldiniz mi? Bu kadar erken beklemiyordum sizi. <gülüyor> Elinizi öpeyim efendim. Eh, sağ olun. E, ben de öpeyim. Sağ ol geçer. Hoş geldiniz. Çok iyi gördüm sizleri. Hoş bulduk. Kimse yok mu? Kalfa kahya. E, Huriye kalfa mutfakta hazırlık yapıyor. Kahyaya da izin verdim. Bahçede oturalım. Sonbahar geldi ama bugün yazdan kalma bir gün sanki. <gülüyor> <gülüyor> e, yorgunsunuzdur. Dinlenirsiniz. Hem de konuşuruz. Nasıl isterseniz. E, evet. Anlat bakalım. Yolculuk nasıl geçti ee, Yaklaşık dört saat sürdü Şükürler olsun sağ salim geldik ee, Sizi çok iyi gördüm Her şey olduğu gibi Hiçbir şey değişmemiş <gülüyor> Hangi değişiklikten söz ediyorsun Bana baksana ne kadar yaşlandım Allah uzun ömürler versin Hacer kızım hmm. Bu evin yabancısı değilsin Mutfağa git çay hazırsa getir de içelim Huriye kalfa da sana yardım eder Nasıl isterseniz <gülüyor> Ee, Ömer nerede Niçin getirmediniz Ömer'i yurda yerleştirdim Tabi Rahmi Bey'in nezaretinde olacak Hı, güzel. Okullar tatil olunca gelir Köyden kopmasını istemem <gülüyor> Maşallah maşallah Buna çok sevindim <gülüyor> Aa, Sana zahmetler buyurun. oldu Hacer kızım Zaten yorgunsun Aman ne zahmeti Siz de buyurun. <gülüyor> gel, gel otur şöyle yanıma Hacer kızım Gel <gülüyor> <gülüyor> Ah, eh, artık komşu olarak yaşayacağız ya. Eviniz hazır Birkaç gün benim misafirim olursunuz Sonra sizi yeni evinize uğurlarız Siz gerçek bir babasınız ah, Sen buna layıksın Kerem Hem dönüşünüze sırf ben değil Bütün köy seviniyor <gülüyor> <gülüyor> Düğün mü var yoksa Demirci Rıza, oğlunu evlendiriyor Düğün yemeğine davet etti e, Tanırsın diyeyim mi bizim Rıza'yı Tanımaz mıyım İyi gidi günler Her şey eskisi ya, gibi ya. Ya. Hadi, Beraber çıkalım da sürpriz olsun Bu gerçek bir sürpriz olacak ya. Çifte düğün buna denir Aman Dayaramayacağım Hacer ben gidiyorum Bu güzel sese bir halayla cevap vereyim Hadi bakalım Kaybolan mutluluğuma kavuştum